Bir gece namazı var, bir teheccüd namazı var. Gece namazı, yastığından sonra uyumadan önce kıldığınız namazın adı gece namazıdır. salatul leyl evet. Teheccüd namazı olabilmesi için yatacaksınız, bir miktar uyuyacaksınız, uykudan kalkıp kılacaksınız. O zorluğu yaşayacağız yani. Evet. Yani uyuyamadığınız gece, hiç uyumadığınız gece, film izledi mesela öyle söyleyelim. Bir baktı, aa saat bir buçuk olmuş. Ya yatmadan şuradan eee iki rekatlı bir namaz kılm derse o Nasile gece namazı gece namazı salatu'l-leyl olur. gece namazı. Namaz Tevjud olması için bir miktar az veya çok uyunacak. O uyku bölünecek. Kalkıp abdest alınıp namaz kılınacak.